Yine Cenab-ı Hak o kadar misaller veriyor ki, Allah'ın yaratılanı ilk başta ne şekilde yarattığını, ölümden sonra bunu nasıl tekrarladığını görmediler mi? Çünkü bu Allah'a göre çok kolaydır. bu. Tabiatta sürekli olarak bir taraftan ölüm, bir taraftan dirilme. Bir sonbahar geliyor, arkadan bir kış geliyor, bir ölüm. Bütün ağaçlar bir dal olarak kalıyor, kuru bir dal olarak. Baharda tekrar bir diriliyor. Vücudumuzdaki kan hücreleri bir taraftan ölüyor bir taraftan diriliyor. Yine Cenab-ı Hak de ki yeryüzüne gizip dolaşın da Allah ilk baştan ne şekilde yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra bunun gibi ahiret hayatında yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. Ne istiyor Cenab-ı Hak bizden bir gönül olarak? müminler ancak anıldığı zaman kalpleri titrer buyuruyor. Onun için zikri daim çok mühim. Yani kulun bir zikri daim halinde olacak ki Allah Celle Celaluhu denildiği zaman kalp titreyecek. Aman yarabbi diyecek. Beni affet yarabbi diyecek. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar buyuruyor. Sahibi hep bu şeydi. Bir ayet indiği zaman zannederdik gökten sofra indi. Evet. Allah'ın muradı nedir derdik. Evet. Allah'ın ayeti okunduğunda, okunduğunda imanları artar Arttıran ve Rablerine tevekkür eden, dayanıp güvenen kimselerdir. Devamlı imtihan dünya şartlar değişiyor devamlı. Bir halden bir hale geçiliyor. Zenginken fakir oluyor, fakirken zengin oluyor, hastayken sağlam oluyor. Bir türlü türlü iftilala. İşte değişen şartlar altında Cenab-ı Hak'tan razı olmak. Ve râdiye ayet-i kerime buyuruyor. Kul Allah'tan razı. Ya Rabbi bu sendendir benim için hayırdır. Benim için gayet meçhuldür. Belki bu benim için hayırdır bu. Yine Cenab-ı Hak vel fecr suresinde imtihanla mal verdi, zenginleştirdi diyor. O da diyor, sevinir. Allah beni çok önemsedi der de, diyor. Takdir etti der diyor. Halbuki bu malın artması bir imtihan. Onun altında gayet Allah onu da öbürünü de diyor. Malını diye şey yaparız. Aşağı düşürürüz. O da Teessüre kapılır diyor. Allah bana ehemmiyet vermedi der diyor. Belki aşağı düşmese, varlıktan düşmesi hayır belki varlıkta devam etse, mal benimdir diyecek. İsraf edecek, cimrilik edecek, vesaire edecek, helak olacak. Velhasıl tevekkülü de kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kıran, yani ikame eden, yuhafizun muhafaza eden, daimun devamlı bir namaz halinde bulunan, Huşu ile kılan, zaman devam eden ve kendine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcayanlardır. Demek ki Cenab-ı Hak bizden bu şekilde bir kalbi kıvam istiyor. Yani bu kalbi kıvam, Darussalam cennete davet ediliyor. Cennete davet, yani kalp cennete davet ediliyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu an arkadaşlarıyla beraber bir tenezzüh halinde, bir gezme halinde. Bir çoban görüyorlar. Çoban hayvanları otlatıyor. Çoban gel diyorlar beraber yiyelim diyorlar. Ben oruçluyum diyor çoban. Çobanın bir derinliğini ölçmek istiyorlar. Çoban diyorlar bu şiddetli havada bu kadar sıcakta hem koyun gidiyorsun hem de oruç tutuyorsun. Nafile oruç tuttu. Bu sürüden diyor bize bir koyun satar mısın? Çoban diyorlar. Çoban benim değil ki diyor. Ben çobanım diyor. E, ne olacak diyor. Kim bilecek diyor. Bunu diyor sana da diyor yeriz. Sana da biraz iftarada sana bırakırız diyor. Derinliğini ölçmek için çobanın. Çoban diyor ki bu sürü de benim değil diyor. Koyunlar da değil. E kayboldu dersin diyor. Yani ne şekilde çobanın derinliği? Çoban diyor şekli değişti diyor. Rengi değişti diyor. En yukarı kaldırdı. Allah nerede o zaman dedi diyor. Allah görmüyor mu dedi diyor. İşte bu hüveme hakime ilemakdı. Aitker'menin o çobandaki tecellisi. Bu çoban bu tahsil nerede gördü? Şimdi i̇şte bu tahsile muhtaçız. Cenab-ı bu tahsille bize huzurna davet ediyor. darüs Selamı davet ediyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz celal bakın insanda tecelli eden bir harika, bir sanat harikası. En alt kademeden en üst kademeyi misal, her mesleğe misal, herkes onu yaklaştıkça problemini çözer. Bu ne şekilde olacak? El mer'u me'men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz ne kadar Efendimiz'e benzemeye çalışıyoruz? Aile hayatı, ticari hayat, infak hayatı, ruhal, vicdani duygular o kadar demek ki beraberliğimiz olur. Kalp kiminle beraberse onun şekline bürür. Haman, Firavun'la beraber oldu. Firavun'un bir parçası oldu. Ebu Bekir Efendimiz, Efendimiz de hamra oldu. Efendinin bir parçası haline geldi. Demek ki biz de Elmerümeğmen <gülüyor> Ehab, Hayatta şunu kimi en çok seviyoruz? Ömer Radiyallahu Efendi buyurdu. Beni kendinden daha fazla sevme sevmedikçe tam şey kavuşamazsın dedi imanı. Evet ya Resulallah, bundan sonra kendi nefsimden daha çok seviyorum dedi. Bize bir ölçü. Aileleriniz var, çocuk çocuğum var, işim var, mesleğimiz var. Birçok sevgilerimiz var. Sevginin menşe Cenab-ı Hak el Cenab-ı Hakk'ın sevgisi Efendimiz'de ve biz de ne kadar bir Efendimiz'e benzemek bir gayreti, el meru mâmen e ne kadar seviyorsak ondan 1400 sonra geldik, kıyamette onunla o kadar beraber olacağız. Sahibi işte ümmete aşkın ne olduğunu öğretti. Aşkın, muhabbetin ne olduğunu sahibi öğretti. Efendim en ufak bir arzusunda, canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah, diyordu. Şu mektubu Necaşi'ye, Rum kralına, Pers kralına kim götürecek diye sorduğu zaman, Efendimiz yaşlı, genç hepsi ayağa kaldı, ya Resul, bu şerefi ben nasip olsun, bana nasip olsun şeyindeydi, heyecanındaydı. Hiç sormuyordu, ya Resul, ben neyle gideceğim, o çölleri nasıl geçeceğim, o dağlardan nasıl geçeceğim. Kralın huzurunda bir sürü cellat var. Hepsi kralın bir göz işaretine bakıyor. Diyor, ben bu cellatların için bu soruyu, bu şeyi ben ne, ne şekilde okuyacağım diye öyle bir endişesi yoktu. Bütün şeyi Allah Resulü'nün bu arzusunu yerine getirmek, Allah Resulü'nün gönlünde bir yer alabilmekte. Demek biz de hayatımızda kendi kendimizi bir mizan edelim. Şu hayatımızda Allah Resulü'nün gönlünde bir yerimiz bizim var mı? Varsa ne kadar var? ibadetlerimiz nasıl muamellatımız nasıl ahlakımız nasıl, içtimai hizmetlerimiz nasıl, vicdani duygularımız nasıl? İşte sahabi sözde sahibi değildi, Sahabi fiilde sahibiydi, amelde sahibiydi, muhabbetleri ile amelleri ile sevgilerini ortaya koyuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz az maldan Sadaka vermenin faziletinden bahsetti. Ayetler inmeye başladı. Bu infak ayetleri inmeye başladı. Az maldan sadaka vermenin faziletinden Efendimiz bahsedince Eshab-ı Kiram bu bilgileriyle bunu bir fiile çıkarmak için dağlara çıktı o Eshab-ı odun kesti. En fakirleriydi sahabinin. Bunu çarşıda sattı, Efendimiz'in önüne koydu getir. Tebükte 11 yaşında bir, bir kız çocuğu, Efendimiz'in huzurunda heyecanlandı. Küpesi vardı çocukken takılmış. Öyle bir hızla çekti ki yırtarak e, şey memesine kanlar içinde Allah Resulü'nün önüne koydu. Yani onlar her biri Allah Resulü'nün yeryüzünde yürüyen birer şahitleriydi. İlim amel içindir. Eshab-ı kiram onun için bu gaye içindeydi. Devamlı Allah Resulü'nden bir tahsil halindeydi.